O kötü fısıltılar iman edenleri üzmek için ancak şeytandan kaynaklanmaktadır. Oysa şeytan Allah'ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar verebilecek değildir. Öyleyse müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler.